Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor. 23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kez daha kutluyoruz. Stüdyomuzda kimler var bu sabah? Bu alkışlar kimden geliyor? One of Us, Oktay Demirci ve Best of Fahir Öç. ve ben Ege Kayacan sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler Lüten. Günaydın. günaydın. Kendine haksızlık ediyorsun. Egemen kayacı olacaktı. Çok teşekkür ederim hakikaten de. evet belki bugüne yakışır bugüne isimler... yakışır evet misin? ulusal Ege tırnak için Ege Men. menlik Ooh. Oldu zaten programımızın da hemen başında sonuna geldik. Bana bir şey yapar mı acaba? <gülüyor> Sana bir şey yapar. O yapmasa <gülüyor> biz nasıl yaparız. nasıl yapabiliriz diye konuşsam aslında. Senin, akşam gazetesi manşetçisiyle. Senin maskeni verecekmiş akşam gazetesi bir gün. Bugün değil ama yani. Bu, Behlül bu maskesi içerisinde. tipi maske mi? Ne ma maskesi? Behlül. Hepimiz Behlül'üz tipi. Hepimiz, e, hepimiz yani. Fatih Terim'iz tipi. Aa, o ne kadar Hepimiz Kenan Doğulu'yüz tipi. Gerçi onu ilk başta sen yaptın değil mi Fahir? Daha doğrusu senin için yapıldı o. Evet. evet benim, hepimiz, benim için Fahir hepimiz Fahir Öğünç'üz. Hepimiz Fahir Öğünç'üz. Valla yapıldı. Sana yapıldı. Fahir Öğünç'e atılan tokat hepimize atılmış tokattır. Aslında o zamanlardan başlamış dünyanın bütün adamları Fahir Öğünç. Teşekkür evet, ediyorum. Dünyanın bütün, bütün, bütün adamları Fahir, Fahir Öğünç, dünyanın bütün insanları da Fahir Öğünç'tür. Doğru. Adam deyince çünkü hepimiz sadece gibi. erkek gibi oluyor. Öyle evet. değil. Yani hem erkek hem kadın. Hem kadın yani tabii, tabii bu, ki. Tabii çünkü ki. kafa meselesi. Ne kafası diyorsun? Fahir Ünç kafası Style'a. Evet nihayet yerini buldu. <gülüyor> Ee, best senin... of Fahir Öğünç lafı boşuna da <gülüyor> Sabah hoş sabah. bir sabah. Sabah hoş bir başladık sevgili dinleyiciler biz. E... İnşallah kısmet olursa Zombediğimizi... dinleyicilerimiz de nasiplenirler bugün. Ben eminim nasipleneceklerine. <gülüyor> bir şekilde. <gülüyor> bugün <gülüyor> ben e, daha doğrusu dün Liosu Fahir mini mini kardeşlerimizi radyoya davet ettik biz. Evet kimse Hı -hı. gelmedi şu dakikaya kadar. Ama ben kadar. şöyle bir sokaklara baktığım zaman e, mini mini kardeşlerimizi bırak. Koca koca adamların da pek sokakta olmadığını görüyorum. Yani bomboş Ankara sokakları bugün. Evet. Onu birisi bana açıklayabilir mi? En azından bu saatte. Hiçbir törene giden yok ya. Burada tören yok mu? Her, herkes evet ya yok canım kaçta olacak? Tören dedin sabah 8'de olur. Ya da tören yapılmıyor mu? 9'da mı artık? olur tören. Öyle ha. bir şey de olabilir. Mesela kafaları karıştıran Karpış, açıklamalar başladım. geldi. Tören 8'de mi olacak, 9'da <gülüyor> mı olacak? 8 buçuk. Bazı <gülüyor> okulun töreni 9'da. Bazı okulun töreni 8'de yani. olabilir. Sevgili dinleyiciler size hiç oluyor mu zaman zaman yaptığınız işi Zeki ve Zeki Alasiyemmet'in Akpınar'la yaptığınızı düşünüyor musunuz? <gülüyor> Eğer 3 kişi çalışıyorsanız bazen belki kendinizi bu durumda hissediyorsunuzdur. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Bazen Zeytüven, de... <gülüyor> <Zeytüven> diye <impriminizde. gülüyor> Bazen de Evet hadi bakalım ya günaydın Bugün 23 Nisan neşe oluyor insan Genç arkadaşlarımız genç kardeşlerimiz Belki yayınımıza gelmediler ama onların eksikliğini hissettirmeyeceğiz ee, Biz de içimizdeki çocuk çocukları yayın dışarı yapacağız. salacağız Bugün çocuklara dışarısı serbest Dışarıda da çok güzel bir hava var Çok uzun Harika, süredir evet, 23 Nisan'ı Böyle güneşli var. böyle güzel böyle ımıl bir havada ee, kutlanmamıştı. Niye ya? Hep böyle oluyor? Hep usulsa? yağmurlu olur ya. Oktay kurban olayım. Bir lütfen. ara yalar geçer yağmur. Yine öyle olacak gibi geliyor bana bugün. Yok bugün yağmur yalaması yağmur diye yok bir şey yok. Meteorolojiden açıklama var. Yağmur yalaması İç Anadolu'da bugün beklenmiyor. <gülüyor> Bazı <gülüyor> bir şarkı var. Yalar geçer. <gülüyor> Yağmura yazılmış bir şarkı diyelim ee, ve e, yurt dışından haberlerle başlayalım yoksa e, ülkemizde neler oluyor neler oluyor Valla ülkemizde bakalım. bir aslında bugün e, 23 Nisan olmasaydı e, Konuşacağımız ilk konu bence belliydi e, Bu Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı e, Sosyolog Fehmi Kaya'nın Açıklamaları dün hakikaten herkesi tavruma etti. etti Sinirlerini zıplattı işte, hani, Herkesi tavruma etti dediğim o e, Mal tespiti değil mi? Yok Ne o? O şey, değil mi? Şey tespit mal yapıyor o mu? Ha ha mal tespiti yapıyor o. Oymuştu. Onun açıklamaları ama ona girip de şimdi iyice bir ortada da e, tadımızı tutumu, tuzumuzu bence hiç kaçırmayalım. Hatta konuşmaya değer bile bulmuyorum ben açık söylemek gerekirse. Serdar Ortaç mesela... Yani ilgimiz... orada konuşulması gereken tabii otizmli çocukların durumu değil de onların başındaki adamın... Böyle bir açıklamanın. Evet, hakikaten onun... e, çok acıktı. Onların başındaki yani. dediğin bu, bu sosyologtan mı bahsediyorsun? Hı -hı. o sosyologtan bahsediyoruz valla. Ne tip bir sosyoloji okumuş ne onu da ben anlamıyorum. Sosyolog dedi. Herhalde dersler boş geçiyordu. Boş mu geçiyordu? Ne yapıyordu? Şey, neyin ne oldu, boş neyin. geçse böyle açıklama yapmaz ya böyle bakar. Böyle. O da herhalde kendi yorumunu mu yaptı artık yani kendi yorumunu dediğim. Tespitini kendi, mi diyorsun? Kendi öğrendiği kadarıyla mı artık ne oldu böyle bir Rüyasında mı böyle bir şeylere gittin Nasıl bir dünyadır Nasıl bir zihniyettir Ne aradan nasıl kendimi gösteririm diye düşünce herhalde bu geldi aklına. Ne yapsın yani adam Ne yapsın adam bana Adam, adam da çaresiz bir kendini gösterme çabaları Bir şey bir yükselme Nasıl dikkat çekeceğim böyle dikkat çekebilirim belki diyerek Aman o dikkat çekeceğini Bizim Serdar Ortaş dikkat çekmiş bugün Açıklamalarıyla oh, Ne ben. demiş o ne kadar kaybetmiş Karıcığım dedi öptü. Karıcım dedi öptü mü? Hı hı. Kimi? Kimi? Serdar Ortaç. O, onları onları geçelim mi? Yoksa on, on, onunla başlıyor çünkü haber. Ee, karıcım diye hitap ettiği sevgilisiyle izleyicilerin önünde öpüştü. Öpüşmüş. Bunu, bunu bir cephe... Bunu bu, bir bu, kenara cephe. koyun. Bu cepte oku. Bunu bir kenara koyun tamam mı? Çünkü bu, bu da var yani. Ee, tam yüzü de görünmüyor hanımefendinin. Yani... E uzun zamandır nişanlısı olan bir yabancı hanımefendi. Tabii efendim, fiyonse, fiyon sesi var. <gülüyor> fiyon sesi var. Neyse e, Serdar Ortaç acı bilançoyu dün açıkladı. <gülüyor> acı bil. E, evet. e, Kıbrıs'ta sahneye çıkınca e, biliyorsunuz sahneye çıkan kişinin şeyi söyleme yükümlülüğü var. Kumarda ne kadar kaybettim? Tabii ki doğru. E, 20 yılda bıraktım artık kumarı ama demiş 20 yıldır oynadım demiş. Ve ne kadar kaybetmiş olabiliriz? Ben biliyorum vallahi Ege sen söyle ne kadar kaybettiğini dün ondan benim uykularım Do kaçtı dolar açısından 1 milyon dolar 1 milyon dolar bu kadar fakirsin ki ya. yani fakir düşünme biraz geniş Ağzım öpüşür diyorum karıcığım diyor diyorum 5 milyon dolar Bak, hala fakirlik sınırlarında da geziyorsun. 10 milyon dolar. 50 Biraz milyon dolar, dolar kaybettim demiş. Palavracılığında tabii ki serbest olduğu bir şeydeyiz. Hayır hayır onu bir kenara koyduk. Ya yani 50 milyon bir şu dolar dediği şey mi? Ortada bir kenara koyduk. Ortada pot vardı onu, Ona girseydim orada 50 milyon dolar kazanacaktım. Onu kaybettim mi diyor. Kaybettim. Bu parayı e... nasıl çıkarabiliriz mi demiş şöyle demiş. Bu parayı helal edip kumarı da bıraktım demiş. Helal mi etmiş? Kime? Kumarhanelere. Kumarçılar derneğine. Bu, Derneği bu herhalde. Çünkü aynı kafa bir açıklama işte bu. Geçmiş olsun diyoruz. Hakikaten Serdar Ortaş'tan ne en net açıklama bu. Evet, bu kadar, ne kadar kaybettim. Çünkü hepimiz bağlı. hala keyfim yerinde. Denk gelirse yine başlarım gibi bir açıklama. Tüm bir, bir açıklama bazen... daha bekliyoruz zaten. Onun Mehmet Ali Erbil'de ne kadar kaybettiğini açıklasın. Ondan sonra içimiz rahat edecek. Keşke Mehmet Ali Erbil o açıklamayı yapsaydı ya. Garip garip açıklamalar yaptı. Bir garip oldu yani. Keşke bu tip açıklamalar yapsaydım. Şu kadar kaybettim bu kadar. Bak mesela e, Prens Harry e, artık evlenmek istiyor ama o ne demek o ya? Onun da şimdi düğünü büyük olacak mı? Tabii canım. Onun da düğünü büyük olacak mı demek. Ama Esas yani düğünü büyük olacak. düğünü büyük olur. Ama yani sonuçta hani kralı olma ihtimali az ya onun. O, ama o şey dedi benim dedi e, prens olmak için dedi e, bir prensese ihtiyacım yok. Ben ha, zaten doğru. Ee, kralın oğlu yan krali kraliçanın torunu Nerede yan kralın yan oğlu yan diye böyle hemen biri gelmiş dizlerin üstünde kayarak <gülüyor> Ay demiş ya kraliçenin torunuyum demiş düzeltmiş orada. O bütün doğru, havası doğru. gitmiş. Doğru doğru. demesi lazım. Harry'nin sevgilisi Cressida Bonas'la evlenmek istediğini ama Red cevabı aldığını söylemiş. Aa, koca prens evlilik teklif ediliyor ve Red, Red cevabı. Ya Tam Red değil de şu anda bir bakayım hazır. ben mi demiş. Şu anda hazır mıyız bunu Harry falan demiş Cressida. Maddi olarak Cressida... sonuçta benim anneannem babaannem kraliçe yani o açıdan bence tahta çıkamayacağını düşündüğünden şimdi düşün ne olur sevgilisi şeyler mi? ne derler iki erkek kardeşin Eşleri elti mi olur? İki erkek karta evet, bir elti, elti olur. Elti elti yani eküstü el, diye çok hoş bir model vardır. Elçilerin arasındaki sıkıntıyı bir düşün yani. Başka dünyada hiçbir yerde yaşanmayacak bir elti mücadelesi. Aa, ben de şimdi haftaya tahta çıkacağım da bir şeyler almam lazım falan diye. Çok sert olur yani. çok Siz ondan çekiniyor. Taht töreni var. Orada ne giyeceğimi almam lazım. Ama belki. eltiler mücadele etmez ya. Bunlar gelin görümcü olsaydı öyle bir şey olurdu mesela da. Eltiler nasıl belki mücadele etmez? Elti o kadar? Mücadelesi. mücadelesi bilmiyorum. Senin çok. hiç eltin olmadığı için belki ondan sert Games daha. Eltis diye dizisi vardı onun ya. Hadi ya. Tabi taht oyunları bırak yani en büyük şiddet orada da eltiler arasında mücadele. Şimdi bildim tabi tahta çıkacağı için onun böyle şey tacı falan hiç kafasına olmadığı Uyku ben altilerin e, gerildiği ve çatıştığı bir ortam değil, altilerin dayandığı bir dünya, bir yani dayanıştığı bir dünya istiyorum maalesef. Yani bilmiyorum artık bundan çekindiği için hayır dediğine eminim. Dost hayatı yaşayalım boş ver demiş. Ha o zaman resmiyete Resmi geçince da çatışma yok mu? Tabi tabi. Vallahi şu anda hazır değiliz çok genciz bence demiş. Mağcınan demiş. Evet o kreditsiz. <gülüyor> İngiltere'de geçtiği için olay. Christie çok genciz. Kafam da çok karışık demiş. Sinirleri şu anda çok bozuk demiş. Öptüm kıpsbay diye de bitirmiş. Hep zımlısın demiş. <gülüyor> Ay yazık çocuk ya. Bir 40 yılın başı canı bir evlilik çekiyor. Şeye özendi hakikate. Onu da yapamıyor ya yani. Onun yapabileceği tek espri vardı. Abisinden önce evlenmek. Başka bir es espriye daha... bak. Tabii yani bir daha gündeme gelme bak. şansı yok onun ya. Yani. Evet belki biraz daha şey elini çabuk tutsaydı. Yalnız babası... Haytalıkla vakit geçiyor. Babası ilgilenmedi Oktay'cığım. Babası ilgilenmedi. Babasının biraz herici olduğunu da ben biliyorum içeride. Tabii. Yani küçüğün tadı ayrı demiş. <gülüyor> Efendim demişler. Çeviri hatası oldu anlaşıldı. O şey demiş. Biki numara canavar demiş. Ya, e deşet. E bizim için en dehşet. En birinci heri demiş. Yani şey var. Yani zaten <gülüyor> seversen büyürse küçük kendini sevdirir diye bir laf var. Doğru. Bu yani. kraliyette de böyle. Bu kraliyette de Sıradan insanların bizim hayatımızda da böyle. Aynen abi. Camilla da mesela Harry'i daha çok seviyor. Yani biraz aslında şey var. Yani desteği de var arkasında ama William'a göre işte şey yapamadı. Ben gönülleri kralıyım diye dolaşıyormuş. Fransa'da da şoförler isyanda. Şoför, şoför diye göğüslerini vuruyorlarmış. Ne, Neyi isyan ne ediyorlar ya Fransız şoförleri bir elleri yağda bir elleri yana, bağda. Sorma Fahir ya Marsilya'da özellikle e, yeni üniformaların alt kısmının dar olması çok rahatsız ediyormuş şoförlere. Marsilya şoförler odası başkanı bunu mu açıkladı? Bizim alt taraflar dar sıkışıyor yol boyunca. Bir, Bak, de, bir de lavanta rengini seçmişler belediye. Ne belediye tavsiyeciyle kıyafet. Otobüs şoförlerinin ha, pantolonu otobüs için. Otobüs şoförleri diyorsun. Ondan sonra. Bizde e, otobüs şoförlerinin üniforması yok değil mi var, serbest? Var Laci, Laci, Laci, Laci, var. Gri, pantolon. Şey lise öğrencisi kullandığım. Tabii içine de Ve terli gömlek. Terli gömlek üstüne terli kadar e, olması gerekiyor. <gülüyor> Bu yırtık. Büyükta büyük de bıyık var. Büyük şartı hoşladım. <gülüyor> Ceketi çıkarıp asabilirsin. Hı, -hı. koyuyorsun. Bir de lacivert bir hırka olabiliyor. Hava serin olduğu evet, zaman galiba. Evet tabii. Veya iç, içine e, şey kazak. Ne? Shetland <gülüyor> <gülüyor> mı? Shetland. <gülüyor> <gülüyor> Maviylek <gülüyor> mor düğme. <gülüyor> <gülüyor> Shetland Kazak Offset ne kadar güzel oldu vallahi, ama. Vallahi... ürperdi Shetland Kazak deyince. <gülüyor> Levanta rengi pantolon ve esas demiş yani Levanta değil hani demiş hadi onu şey yapalım. Bu ne demiş bu dar demiş bak demiş böyle esnemiş bacaklarının üzerinde bir tane gözlük şoför. Daha yaşlı cam oğlan. Haberi böyle şey olmadık duraklarda durup şoför inecek bir düzeltmeler bir şeyler aranjmanlar yapıp tekrar binecek. Yani ulaşım şeyleri artacak trafik bir anda yoğunlaşacak. Tabii şimdi greve doğru gidiyor gibi hissediyorum ben. Yani belediye otobüslerinde ee, bir aksamalar olacak yakın zamanda. Buradan duyuralım. Belediye otobüsüyle işi olanlar. Buna göre hazırlasın kendilerini. Marsilya'daki 1600 şoför. Ankara'da kaç şoför var ya? 40. Teşekkürler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar şarkıyı da dinleyeceğiz. Yani illaki dinlemeyeceğiz diye bir şey yok. Onu baştan söyleyelim. ha o e, Efendim bazıları lütrisya makneli. Efendim nasıl kesersin? Efendim bu bir kesme değil. Bir kıptik ağzımıza bal aldık Ondan sonrasında bakacağız ilerleyen dakikalarda. Yeri geldiği zaman tabii ki lütrisya da ne yapacak? Yerini alacak. Fahin lütrisya diyorsun, kıptik diyorsun. Yani e, değişik şeyler söylüyorsun. Bir. İkincisi yoklama yapıyorum. İç saattir sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. Siz sanki bir kişi eksiksiniz çünkü Asıl Ege yoksa da. zaten bir kişi eksiksiniz. <gülüyor> ben de ona dedim, yani, Ege dedim, sen yoksan dedim bir kişi, kişi, kişi eksik dedim. Yani onu da e, neden öyle bir? Sanki ben bunu söylememişim gibi. Az önce vardı gibi. Acaba halüsinasyon tipi bir şey mi? Ben Ege'ye de söyledim, varlığın yokluğun bir dedim. Efendim dedi. Yani iyi bir şey dedim, mi söyledin, kötü bir şey, şey mi söyledin. söyledin? Ben orada onu soktum? düşünürken adamın cevabını da duyamadım. Yani. Ne dedi? Abi hiç böyle baktı yüzüme. Onu böyle... bir kenara koy demedi mi? Abi dedi. Bugün o bir kere... başvuruyorum dedi. O bir kere cepte dedi yani o cepte dedi. Pis o herif. Şey. Sevgili dinleyiciler burada e, pis herif dediğimiz Ege değil. Ege'nin temsil ettiği adam. Sistem evet. Ve adamlar. Ve adamlar. İngiliz uzmanlar uyardı. Zaten başka uzman olmasa yani bizi uyaran olmayacak e, yani. Valla. Bunlar olmasa. Sağ olsunlar ben şu anda yatıyorum kalkıyorum. İngiliz bilim insan. Bilim insan demeye de. Yani tamam orada bir şey olmasın diye bilim adamı hep dile oturmuş bir şey ya bilim insanı derken sanki zorluyormuşum gibi geliyor ama diyeceğim bilim insanlarına yani çok teşekkür ediyorum. Bir bayram günü bize bir şey yaptılar. Bir umut ışığı oldular. Sağ olsunlar. Başımızdan İngiliz bilim uzmanları eksik olmasın. Senin de ağzına çok yakışıyor faile bilim insanı. De bakayım bir daha. Bilim insanı. O bilim insanı oradan bilim at. at. İngiliz bilim insanları uyardı. Son 50 yılın en şiddetli polen dalgası geliyormuş. Abo, kavaklardan mı? Bilmiyorum ki ya. Kavak kalmadı ki. Ankara'da bütün kavakları e, resmen soykırım oldu ya. Valla soykırım oldu. Açık söyleyeceğim şimdi ben de hani... Bu soykırıma destek verdi. Yani çok şey demeyeyim de içten içe de şey dedim. Yine 3-5 tane bir bıraksalardı ya. Ya Oktay, çok özür diliyorum da yani doğada pek çok canlı bu Kaplanından, aslanından tut. Pek çok bitkisine kadar cinselliğini doya doya yaşıyor. Evet. Hiç sesimi çıkarmıyorum. Ama kavaklardaki fitursuzluk hiçbir şeyde yok. Çok Hayır, özür dilerim. Yani sonuç olarak kavak dediğin şeyde cinselliğini ne kadar süre yaşıyor ya? Sen niye... Yani Valla o yaşadığı ki, süre beni çok rahatsız ediyor. Yani so, bak şeyden hani böyle kedilerden rahatsız olanlar var ya zaten bir ay yani onların o esprisi. On bir ay kedi gibi yatıyorum. Bir ay aslanlar gibi yani. <gülüyor> bir ay tigraya dönüşüyor yani o hayvan. O, ondan niye rahatsız? Bak burada bizim kedimiz vardı. Radyomuzun kedisi. Tamam yani biz ona ne kadar şey yaptık? Anlayışta davrandık. Yani anlayışta davrandık demeyelim de yani onun da hayatı o. Yani. yani sonuç olarak şey yapmak kavağın da o. Ne yapsın? Onu kavağa kavak olarak kabul edeceksin bir kabul kere. Kabul edeceksin. Ee, yani gidip başka yere alıp ceketini alıp gitme durumu mu? Yok ki yani kavağın da ama ee, kavaktan değil galiba bu. Alerjik rahatsızlığı olanlar için buyurun e, benim. Bu yaz hakikaten çok zor geçecekmiş. Gözüm akıyor, burnum tıkanıyor. Hapşırıyorum, aksırıyorum, tıksırıyorum. Polen ve Aero Biyoloji Araştırma Birimi Başkanı Profesör Roy Kennedy. Biraz sanki yalan gibi isim Bu ama. Bu arada hakikaten buydu. İsmi ne olsun Roy? Soyadı Kennedy. Kennedy de İngilizce. E, Türkiye'de saman nezlesi olarak da adlandırılan polen alerjisi konusunda e, tüm Avrupa ülkelerini uyarmış. Tek tek gitmiş tiketiyle beraber. Buyurun efendim hoş geldiniz. Merhabalar ben Roy Kennedy. Sizi bir konuda uyarmak için buradayız. Ee, şöyle demiş ee, bu yıl demiş havalar geç ama aniden ısınacak o yüzden demiş polen dalga nereden demiş. geliyor Balkanlar üzerinden gelen bir polen dalgası mı var ben çünkü artık hep oradan Balkanlardan şüpheleniyorum biliyorsun en son at eti e, hadisesi de Balkanlardan çıktı yani yani şu ara son dönemde ne musibet çıkıyorsa dünyamızda dünyamızda bunların tamamı Balkanlardan gökten et yağsa bize at, at atırız bravo. Oktay. yok yani nereden geldiği belli değil ama Polen dalgasının şimdi şey de var biliyorsun Orta Doğu'dan mı nereden bir yerden bir şey geliyor ton. zaten Fırtınası. o hep şey diye geçer ya Fırtınası. Orta Doğu ve Balkanların diye geçer ya Evet o bir, bir kalıptır yani var böyle bir şey var Oktay Orta Doğu ve Balkanlar teşekkürler ya teşekkürler. bitirme haberi bitirme Oktay ya böyle bitmesin bu haber böyle bitsin istemiyorum ya ee, böyle mi olacaktı diyoruz böyle mi olacaktı böyle mi olacaktı Hata bende. Tabii hata, ya. Hata tabii ki bende. Hadi bunu da bir şarkıyla şey yapalım. Hatayı ben en başında yatım aynı bir senle. Yeterli. Yeterli. Ee, sevgili dinciler sizin de aklınıza gelen şarkı. Pek çok şarkıyı <gülüyor> istediğiniz zaman Buyurun. söyleme lüksüne sahipsiniz. Yani dikkat etsin alerjik. Yani e, ne yapacağız maskeyle anlar. mi gezeceğiz yine kavaklara mı dalacağız? Ağaca dalacağız ne yapıyoruz? Ne, ne, ne yapacağız? Ee, yani, Hocam ne yapacağız Bay, Bay Roy. Onu, onu, Roy? Roy efendi. Onu dikkat edeceksin. Ona dikkat edeceksin demiş. Bakarak olacaksın. Bakarak olacaksın. Aportta bekleyeceksin. Ee, darpane dün piyasaya kaç tonluk sevkiyat yapmış? <gülüyor> ne bileyim valla yani güzel iyi bir şey vermesi lazım. Millet aç çeyreği aç valla. 5,5 tonluk. Kaç tane düğün ertelendi o yüzden? 5,5 tonluk sevkiyat yapılmış piyasaya. Ondan sonra. Hiç bize haber vermiyorlar. Kuyumcular altını yine olması gereken fiyatın üzerinde sattı. Ha, al buyur buradan yak. Olması gereken fiyat dediği uluslararası. Zaten bazı çeyiciler, kuyumcular denize dökmüşler çeyrek altınları. Fiyatı sırf yükselsin diye. Mozalakları mı? mostralıkları mı? Hangisiydi? Mozalakları değil canım mosturalıkları. Mosturalıkları değil böyle mi? Böyle bazen vardır ya halde özellikle yapılır. Fiyatı artsın diye ucuz gelen malı böyle denize dökürler. Dök, dökürler. Dökür. <gülüyor> Altın yok diyerek 1350 dolara inan... Şok düşüşten e, yine de vatandaş yararlanamadı. E, ne kadarmış? Cumhuriyet altında 580 lira şu anda. İyi bence iyi bir fiyat. 565 liradan inmiş falan filan. Ama yani helal olsun darphaneye ya. Helal olsun dediğini yaptı Vallahi arkadaş. Basacağım dedi bastı. Pazartesi vereceğiz dedi. Pazartesi 5,5 tonu nasıl götürüyorlar bu 5,5 tonu? Kamyonlar mı götürüyorlar ya? buluyorlar ha yani? biz altın mıyız diye darphanedekiler hep geliyor. Biz altın mıyız? Takipçisi olduk gerçekten verilmiş. 5 ,5 bir de bize öyle. yansıması olaydı. iyiydi be oktay e öyle dağıtılmıyor ki fayr yani kuyumcu olsaydım bir yansıması olurdu vallahi bile Size ya şu, şu hayatta bir ki... kuyumcu olmak vardı da işte olamadık ya bir de dün işim vardı senin <gülüyor> doğru yani dün. ilgilenemedim o konuyla ilgilenemedim <gülüyor> belki gitseydim darpanenin kapısında belki bir şey yapardım çikolatan alıp gitseydim mesela bir şey olabilir belki de yani bilemiyorsun ama ki ama ya yani, başka işlerle uğraştığın için. Sonuç olarak şey olmuyor. İşte bundan yani. sonra her şeyi zamanında yapacağım. Bir işi bir işle karıştırmayacağım. Ee, Türkiye ve Venezuela ekonomik kriz. Türkiye Venezuela olmasın. Kriz riskiyle karşı karşıya demiş. Kim demiş bunu? Capital, e, capital economics. Das capital economics. Ya bunları, bunları bir azarlamak lazım. Böyle bağırmak lazım. Yayınımıza katılan bir genç arkadaşımız var. Bugün 23 Nisan. Ee, şu anda e, hangi okuldan geliyorsun arkadaşım? Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Yedek listeden girdim. Yedek liste alamıyoruz maalesef çünkü yedek liste e, bazı dönemler hayatımızda bize bir kapı açabilir ama onun yeri burası değil. Kabul Çok... oldu mu liste Listeler. Yedek liste senin olduğun yer. Alındın mı yani sen? Anlamadı o şimdi. Anlamadı. Anladım. Anlayışı biraz zayıf bu arkadaşın. Anadolu Lisesi Heh. olduğu için sırf İngilizce. Mı? İngilizce söylüyor. Alındın mı arkadaşım? Alındın mı liseye? Alındın. Yoksa evet. yedek listede şu anda yedekten mı? Yedekten girdim ben. Ha girdin. Kesin, Kesin o, yani o garanti. Girdiyse yani. o zaman alabiliriz. Yani aslında birinin hakkını gasp ettin gibi bir şey yani değil mi Ege? Yok hakkını değerlendirmeyen kişinin ben hakkıyla girdim yani. Fatih'ten'in Fenerbahçe ile aralarındaki 7 puanlık farka rağmen işlerinin bitmediğini belirterek futbolcularını uyardı. Şey bile demeyin. Şeydi, neyin şeysi hocam? Çünkü yani ben e, biliyorsunuz gerçek... serbest bırakınca şampi diyorlar. <gülüyor> Daha çirkin bir laf yok yani. Ha şampi. Şampi'nin şampi, şampi şeysi değil mi? Herhalde şalgamın şeysi değil derim. Hiç Ama olsun Fatih. Abi. Fatih derim de Adanalı alı biliyorsun. Belki canı çekiyordur son dönemde bir şeydir, yasaktır Dün falan. gazeteler yazdı zaten şampiyon. Ya. Şam, iki, i̇ki gazete Şampi esprisini patlattı dün. Galatasaray neredeyse Şampi diye geçti haberlerde. Neredeyse değil. Şampi'nin neredeyse... de mi neredeyse? Yok. Neredeyse ne... Şampi diye bir şey yok. Şampi, şampi, şampi, şampi var, şampiyon var. Evet. Şampi. Şu anda Galatasaray Şampi. Az bir, buçuk yolumuz kaldı diye açıklamalar vardı yani. <gülüyor> ne zaman bitiyor lig? 4 hafta mı var? Benim hesabıma göre 4 hafta. 4-5 haftayı bitiririz Ege. Bir şey kalmadı yani. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ne biçim bir şey var? Fenerbahçe Galatasaray'ı... Kadıköy'de ağırlayacak. O hafta şampiyon olduğunu il, yani ilan ederek çıkmış olabilir. Olabilir. Fenerbahçe taraftarları acaba şey yapar mı diye konuşuyor. Bir şey yapar mı Bir acaba? Bir hafta önceden maç saha kapatmaya gider mi falan diye bunlar konuşuluyor. Ya. Yani... Saha kapatmaya. Ya işte olaylar çıkmasın Kadıköy'de diye. Kadıköy'de şampiyonluğunu kutlamasın diye seyircisiz oynasın diye maç. Bir hafta önce olaylar çıkarıp saha kapatma. Allah kimin aklına geliyor ya? Valla kimin aklına ya geliyor nasıl? hakikaten? Aklına nasıl? geliyor insanların ya. Ben Fenerbahçe taraftarının da şey yapacağını inanıyorum. Büyük ihtimalle Kadıköy'de Galatasaray'ı yeneceklerinden emindir. Ve şampiyon olsa da fiyakasını bozmuş olurlar Galatasaray'ın evet, ne kadar işte süper o şampiyonu yendik diye. Yok evet. oradan şey yapalım haftaya meşale çıkaralım oradan şey olsun da en azından bizim sahada kutlamasınlar falan gibi. Vallahi Onları... onlar konuşuluyor ya. Yani neyse Benfica maçı var. O ona bakmak lazım. Önümde ben, Benfica maçı var. Ee, pu puan veya şey. puanlar almak. Ne bugün zaman bugün mü maç? maç? Benfica maçı mı? Hı -hı. Benfica maçı haftaya mı yoksa? Yok? Vallahi bence haftayadır. Bugün değildir canım Bugün Salı Salı Salı maç mı olur ya? Bugün bayram bir kere ya. Bugün bayram günü maç mı olur ya? O da doğru. Yani ben olsam bir doğru, şey yaparım tabii. yani. Resmi günler ve haftaları bir alırım takvimi önüme. Maç programını hazırlayacaksam ona göre hazırlarım. Koca sonuçta UEFA yani. 25 Nisan. 25 Nisan mıymış? Perşembeymişti. Çok emin olmakla beraber öyle görünüyor. Büyük ihtimalle Perşembe günü yaparız demişler. Bir aksilik olmazsa. 23 Nisan ondan sonra bunu veriyoruz. Y -y yol vermeyene kaç tele ceza? 40. Oktay kusura bakma bugün her şeyin cevabı 40 gibi geliyor da. Çok enteresan ama. Hakikaten. Öyle geldi 40 mucizesi. Üçüncü kere 40 e, ortaya çıktı. Telaffuz edildi çıktım. yani. Trafik geçiş üstünlüğü bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere 343 TL para cezası geliyor. Mesela o, onu o yayaya versinler. Ben hem yiyeyim. yol vermiyor. Yayalar o zaman ama şey var bazen, bazen ama grup olarak geçilen şeyler var. Yayaya geçişleri var. Tam. Nasıl olacak? Paylaşırlar. Ya kaç kişi geçiyor mesela? Kişi. 10 kişi geçiyor. 34 lira. Adam başı. Bir, bir de yaya geçildinde yaya yol verme adamı plaka yazılacak değil mi? Çünkü gitmiş oluyor. Nasıl? Plaka oluyor? yazılacak ama fotoğraf çekiliyor ya oradaki kişiler e... beraber birlikte fotoğraf çektiler, birlikte şekilde şekilde çektirdikleri fotoğraflarda plaka o... fotoğrafını onlar da çıkmaya çalışacaklar ve o fotoğrafa çıkanlara da bir ücret tabii ki takdim edilecek yani tabii devlet de oradan KDV'sini falanını filanını <gülüyor> alsın. Ya yani da 3 5 bir... havuz sistemi de oluşturabilir. Hani gidersin şeye, trafiğe bize yol verilmedi diye <gülüyor> isminiz yazılır. Ondan sonra bütün cezalardan size bize şey yol verilmi olacaktı. Verilmi. Yani oradaki i'yi uzatacaksın. Yaya geçiş üstünlüğü dediği de yaya geçitleri değil mi? Başka bir yaya geçiş üstünlüğü. Kaldırıma de... park eden mesela arabalara da bu mu? ceza mı kesilecek? Oktay valla kafalarda şey yaratıyorsun ya. E, bileyim abi. Bakanlı Bakanlı park değil de yayının... Gasp. Yaya yolunu ilal eden sürücülere de demiş mesela. Yaya yolunu. Daha güzel yayalar daha çok para kazanır. Yaya... Tabii bundan yayalar para kazanacaksa. Zebra geçit değil mi onların adı? Zebra geçit mi deniyor ona? Valla bilmiyorum Oktay şu anda zebra geçiti ilk kez senden duydum. Bundan yıllar önce de herkes Batlı çıktı duymuştum da. Herkes kendi benzetmeleriyle konuşacaksa. Diskolarda ne olacak ceza? <gülüyor> ben de trafik ışıklarına disco diyorum çünkü. <gülüyor> Orada da renkli ışıklar olduğunu. Ya trafik ışıkları zaten göz önünde de yaya geçitleri. O kadar göz zebra, önünde değil. Zebra geçitler, hiçbir, zebra geçitler. <gülüyor> hiçbir şeyde. Oktay battı çıktılar konusunda ne diyorsun? Battı çıktı, Konya'da olursa battı çıktı. Buralarda Burada en, olursa 70 gün alt, alt geçit. Alt geçit olarak. 60 gün öyle rakam, rakamla rakamlarla konuşuyoruz ediyoruz. doğru. E o zaman oldu ya. Reklam zamanı gelmiş de geçiyiz. Tabii tabii. Son olarak Ege Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben gidiyorum. Metin Şentürk tek kişilik şovuyla sahneye çıkıyormuş. Hadi ya. Adınız hadi. var mı? Bu da sana müjde olsun Ege. Metin Şentürk anlatıyor adli gösterisini. Ee, ilk kez e, BKM'de sergileyecekmiş yarın. Sahneleyecekmiş daha doğrusu. Ondan sonra. Kendi yazdığı gösteride İngilizce ve İtalyanca şarkılar yani elçiliklere. Müzikal şov. Aryalara eşliğinde söylüyoruz. Başarılar diliyoruz. Ki. Başarılar diliyoruz. seslenmeyi de Türkiye'ye biz getirdik. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor. <gülüyor> Bak geldi gene neler oluyor neler bitiyor. Ve gazeteler bitiyor. sizde benim elimde olsa ben derim ki şu oldu bu oldu. Ha, i̇şte evet. akşam gazetesi çocuk Çok sayfası güzel. yaptı falan. Valla bugün e, Gençler Birliği'nin Fenerbahçe galibiyetinde en büyük etkenlerden bir tanesi Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor. Beşikçioğlu maça gitmişti zaten. Öyle mi? Tabii e, o da biliyorsunuz hem dizide hem, hem, de, dizi, gerçek hem de gerçek, hayat, gerçek hayat, hayat hayatında bir Gençler Birliği taraftarı. Çok ee, şanslı. Ya, Fenerbahçe hakikaten. maçını türbünden izledi ve maça gittiği günde Fenerbahçe 2-0 erildi. Sence bu bir tesadüf mü yoksa ideolojik mi? İdeolojik. Ya. Erdal abi çok şanslı. Vallahi çok Hakikaten şanslı. Hakikaten çok şanslı. Yani şu lafı ettiriyor gittiği maçta. Yani Gençler Birliği bildiğim kadarıyla gayet güzel oynayarak bu maçı aldı. Aldı evet. Kazandı. Güzel. Ama yani. Ama Erdal abi de çok şanslı. <gülüyor> Vallahi yani, çok şanslı. Ee, biz işledik maçı dolayı... bizim için derler miydin? Mesela ben gitsem. Bu adam hiç maça gitmezdi. Bir geldi maça helal olsun adama falan. Şuradan sen bizi düşün. Biz mesela dükkan için bir ürün alıyoruz ya. Aha. Üç hafta sonra üretimi falan bitiyor o ürün. Evet. <gülüyor> yani sen hani aynı örnek olmadı kafanda elimizi canlandığıma. kurutuyoruz gibi mi? Ya kafanda canlandığıma bilmiyorum ama aşağı yukarı benzeştir işte örnekleri. Benzeştiriniz lütfen kabul buyurunuz. Futbolla bizim yakın alakamızın olmaması belki de futbolun hala devam ediyor olmasını sağlıyor. Evet ya elimizi attığımız yeri kurutmak gibi güzel bir özelliğe sahibiz. Acaba futbola mı el atsak ya? Atalım abi. Ya bir takım tutsak Bunlar yeter mesela. Kimi yani... tutalım? Se seçiyoruz. Bugün burada seçiyoruz ya. Bence dağılalım. Pek ben... çok takımdan bize şey gelir. Küçük hediyeler falan filan. Lütfen bizi tutmayın diye. Barcelona'yı falan tutalım mı ya? Yok ya. Abi. Bundan sonra onlar düşünsün abi. Onlar güzel. Top bizden çıktı. Ben Benefiko'yu tutalım da dağıtalım ya perşembeden önce? Kimi tutalım? Hani? Benefiko muydu? Neydi? Benfika. Benfica. Onu tutalım işte. Benefiko. Ondan sonra bizim tutmamızla beraber. bana Benefiko der. Şey olsun. Yani biz... 7-8 kişi çıkalım karşınıza öbür 3 arkadaş nerede bilmiyoruz diye çıksınlar. Tamam ya bundan sonra sıkı bir Benfica taraftarı izleyebilir miyiz? Üçümüzde Benfica'ya mı yükleneceğiz yapmayın ha. Valla dönem dönem abonalım yani. ya. Portekiz'de takım kalmaz ya. Ya yani şu anda, Benfica değil Sporting Lisbon. Şu anda önümüzdeki dergiler. rakip Benfica ise ilk önce onu ortadan kaldı. <Gülüyor> tamam. Sonra zaten Fenerbahçe yenildikten sonra tutmuyoruz artık falan deriz bitti gitti. Sıradan ondan sonra devam edeceğiz. Yalnız onun bir şeyi olması lazım yani. Cezası mesela mı? aldıktan sonra 3 hafta sonra gerçekleşiyor bu şey. Ha, keşke Ke, önceden şu maça Tabii <gülüyor> 3 hafta zaman vermek lazım. Yalnız biz burada Evrene. konuştuğumuzda hatırlıyorsunuz değil mi? Ben Neyi? şeyi söylemiştim yani. Kura'dan Benfica çıksın, onu zaten rahat yeneriz. Finali de İngiltere'de oynarız. Vallahi bu adam şu bu. şu anda yazarım. her şey planladığım gibi yürüyor. Finali Amsterdam'da oynayacak kesin de. Finale çıkan takım çünkü maç Amsterdam'da. Ne, ama Chelsea yok muydu? İşte İngilizde oynayabilirsin de. Ama Amsterdam'da. maç Amsterdam'da tek ha. maç. Finale İngiltere'de oynayacağız diye biz evet. Orada biraz şeyin tutmadı ama Benfika'yı bilmiyorum. O zaman Chelsea ile oynayacağız yani o belli. O, o adam Vallahi Net, yemin mi? ediyorum. Amsterdam'dan resmen. da kupayla döneceğiz. Neydi şu kahinin adı? No Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus Ege kayacağız. Bana Nostradamus <gülüyor> diye mi yakıp? kapıldı. Bana NOSSA NOSSA daha <gülüyor> hızlıydı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada Erdal Beşikçoğlu'nun da İlhan Cavcav'ın yeğeni olduğu e, rivayeti var. Yani rivayeti İlhan Cavcav'ın yeğeni son ererice benim bildiğim. Doğru çok Doğru, mantıklı. Bak, kim kimin yeğeni yani. diye burada düşünecek olursanız ben de mesela Celalettin Öğünç'ün yeğeniyim yani orada bakacak olursanız değil mi yani Celalettin Öğünç'ün yeğeni Tevfik Fahir Öğünç diye geçer Hayır. Döndü dolaştı yani gene bana geldi ya Babanın Zeki amcanın ismini bize öğrettikten sonra şimdi de dayın ve amcan mı? Onlara mı? Ben niye ben amcamın yeğeni olduğumu öne süremedim <gülüyor> şu haberden sonra? Ben, yani benim de aslında ben, ben de ben de şapkamla bazen yayına gelebilirdim ama hiç aklıma gelmedi. Siz Sen de söz gösterin. onu da konuşuruz Ege. Benim Sen de, de yeğen olduğum bir şekilde vurgulanması. İsmini sonra. söyle. Benim de yeğen olduğum falan değil. İhsan Kayacan'ın yeğeni Kayacan, Kayacan olarak geliyor. Çok teşekkürler. İhsan Ali İhsan mı? Saçlı değilim. Dayıdım, bu. <gülüyor> Yani mevzuna. <gülüyor> Neyse hadi onu bir kenara bıraktık. Buyurun. Bunları kenara bıraktık. Hip hop camiasının en önemli isimlerinden. Kim olabilir? Hip hop camiası mı? <gülüyor> İsmail YK. Ya biraz büyük düşün. Daha tamam. geniş düşün. İsmail Akçul. Sinan Akçul. AK. Sinan Akçul <gülüyor> maalesef Snoop Dogg. <gülüyor> E Snoop Doggy Dog diye de geçer kendisi halk arasındaki tabiriyle. Yani Bonjour John Bonjour. Evet aynen. Temmuz'da yine aynen abi. 7 Temmuz'da İnönü Stadyumu'nda sahne alacak. Öyle mi? O kadar Öyle meraklısı mi? var mı ya Snoop Dogg'un Türkiye'de? Varmış herhalde. Bir stadyum dolusu adam buluruz ki iddia ediyorum Snoop Dogg'u Dogg seyredecek bir stadyum dolusu adam bulurum diye kampanya başladı. E, bakalım kampanya sonuçlarını verecek ama Snoop Dogg'un Dogg da istekleri var tabii ki. Ne istiyor? <Gülüyor> lütfen konserden Dogg bir kere gelinsin Yani boş konuşma. ...konserde ne istiyor? Kulisine istedikleri, odasına istedikleri... ...bir, soda istiyorum demiş. Soda istiyorum. <gülüyor> o kolay demişler. Gaz gazlı şey ama şeyden demiş. Özel Marka veremiyorum mi? da o şey sert oluyor ya... Ank ...Ankara'da bir şey var o çok güzel oluyor demiş. Anladım. Ondan sonra... Meyve tabağı istiyorum demiş. Meyve tabağında ne istiyorsunuz? falan demiş. Elma, armut, ah, port elma, portakal. <gülüyor> Minimum olsun efendim, yoksa büyük mü demek? Büyük mü? efendim. şey onun geldiği mevsimde karpuz da olacak. Karpuz olur. Valla daha yandıracaksın karpuzu. Keşke karpuzu alsın. İptoluk karpuz şey. da yalnız hakikaten bir karpuz bir oturuşta yer yani. <gülüyor> Valla benim öyle gözümde bir... öyle bir şey. Ya böyle hap öyle... rufur yiyecek bir adam gibi. Çelimsiz yani. gibi gözüküyor ama. Olur mu? Esas ondan kork. Esas onun ten var bu arsan kesin yani oturu hepimizi yer. Karpuz peynir götürelim o zaman. Ben yalnız ben peynir söylemiş. Bir karpuzla yersen deyiz. Başka. Ülkelerde karpuz peynirle yeniyor mu? Üzüm peynirle yeniyor mu başka yok, ülkelerde? Yok ya hiç ben öyle bir şey görmedim. Hiç insanların aklına gelmiyor değil mi karıştırma? Hiç, hiç yani affedersin de başka ülkeler yani peyniriyle ünlü ülkeleri düşün Fransa. Düşünün hiç karpuzu, karpuzun yanına getirmeyi akıl edememişler. Hiç yani, yani sıfır. Fransız karpuz yok mu? Nasıl bizim Adana karpuzu var diğer Bakır karpuzu var İran karpuzu var. Güney Fransa'da da var karpuz. Güney Fransa karpuzu, Güney Fransa karpuzu. güzeldir. Ondan sonra neyse çikolata istiyorum demiş. Cips istiyorum demiş. Mini pizza istiyorum demiş. Mini pizza, pizza mı? Pizza krakerlerden mi demiş? Yok, Yok ya. Mi? Bardak arttı lahmacun var ya sizinle. Onun demiş onu şeyinden onu istiyor. Onun pizza tepi demiş. Bir de ne istiyorum demiş. Ucuz şarap istiyorum demiş. Onu da büyük yazdırmış. Ucuz şarap istiyorum diye. Çok mu istiyor acaba? Çok istiyormuş ya. E niye ucuzundan istiyor? Dokunuyor dur. Dokunuyor mu? Odaşık şey değil çünkü sokaklardan gelmiş bence bir Bence kokteyl şan. yapacak ya. Çikolata, cips ve ucuz hmm. şarapla mı? He hmm. Karpuzda Baki, yok mu? Yok belki sınıfta gidok şeyde yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gereklidir. Hoşça kalın. Pardon şaraplı ve şiirleği getirecektim getiremedim bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Ay <Snoop> Dogu Dog. <gülüyor> çok zor. Hoş gelir Sefa gelir. 7 Temmuz'da başımızın üstünde yeri var. Sonuçta valla ya. Başka bir yere gidiyor mu ülke olarak konsere yoksa... Yok demiş bir Türkiye e yani. Oradan Her da Her yerde pahalı pahalı şaraplar veriyorlar. Konserden tad demiş. demiş. Oradan da Datça'ya geçeceğim demiş. Orada da Datça'da arkadaşlarım var demiş. En son ben Sunup Dogi Dog'u şeyde izledik işte değil mi? Hangi filmde izledik? Bir filmde izledik ama bir filmde izledik bilmiyorum. sevdiğimizde bir filmdi. Neydi? Neydi? öyle bir şey hatırlayamadım. Sodalı karpuzlu bir filmdi yine böyle istedikleri <gülüyor> gibi. Tabi burada bahsedemediğimiz bir takım şeyler de vardı orada, o filmde de. Bu arada Bakanlar Kurulu yine şeyi konuşmaya başladı. Yaz saati şeyini. Ya bir e, tatlıya bağlıyamadık o meseleyi yaz ya. Yaz saati uygulamasını yine gündeme geliyor. Hani en sondu, en son sondu. Evet, en son son olayından şey vazgeçildi. Vaz mı geçildi? Tabi ondan sonra vardı. Ama vazgeçilemedi galiba. Şimdi tekrar tartışılıyormuş yaz saati uygulaması için senkron hale geliriz diyor Türk Hava Yolları ve Diyanet hangi konuda senkron hale gelebilir bu iki kurum? Diğer yaz kalp uygulaması. ve beyin senkron halinde bu lafı yıldan kalp öncesine. pompalıyor beyne ne yapıyor oradan daha fazla e, kan pompalanıyor kimi diyordu o lafı ya? Ay nasıl unuttum kalp bu? beyin senkron olunca disco mantığıyla yani bunu bir kenara yaz onu açıklaması uzun noktaya Hatırlarsın şimdi oraya kafana kafana kafanı şey yapma. Kafanı hatırladım, oraya şey yapma. Hatırladım. Sürekli yas saat uygulaması kabul görürse kabul buyurunuz efendim deriz biz de. <gülüyor> Bak dikkat edeceksiniz sevgili gençler. Sustum. Çünkü bazen eleştiriyorsunuz bizi. Üst üste konuşuyorsunuz diye. Onu artık biliyoruz. Kabul görürse saatlerin Ekim ayında geriye alınmasına gerek kalmayacak. Kabul ya böyle görürse. devam etsin ya. Vallahi güzel. Vırt sırıt vırt sırıt vırt sırıt. Bir şey esprisi gibi. Saatler de bozuluyor. Yani yani bazı saatte şimdi takvim ve gün ayrı ayrı yürüyor ya. Evet. Ayı mesela tutturdun 23'ü diye ama 23'ünde salı değil çarşamba günü. Hayda böyle yok tek çek, çift çek falan filan saatler bozuluyor. Tek çek, çift çek. Zemberekli saat sahipleri konuştu. Bu telefonun sürekli çalması. zemberekli saatlerin sesi çalması TV'de. şey midir? Neye işarettir? Delalettir Ege bilmiyorum herhalde bir yorumlar, var, bir yorumlar var yorumlar var bu konuyla ilgili yorumlar var günaydın efendim kimle görüşüyoruz Aa, merhabalar ben Özen Toronto'da. Toronto'dan Toronto'dan ee? <gülüyor> ne yapıyorsunuz Toronto'da var mı 23 Nisan coşkusu <gülüyor> çok var çok <gülüyor> Hoş geldiniz o da elimizde. saat kaç gece yarısı falan tipi bir şey mi gece 2.41 ondan bu neşvenin sebebi Neşe, ondan, evet. ondan kaynaklı <gülüyor> <gülüyor> evet. ne yapıyorsunuz bu saatte ayakta Wow, bu saatte şu anda çalışıyorum ben. Ee, sizi de böyle yılda bir iki kere arama şansım oluyor. Her dakika Niye kontrolünüz mü yok? Çalışırsan. Bir şey gönderelim bir şey yapalım. Niye öyle düşünüyorsunuz aşk olsun. <gülüyor> ya hayır o kadar çalışkan biri değilim. Ben gelince dinledim dinledim konu olsa arayacaktım. Dedim konu olmasa da arayayım. sonuçta bir da arayayım dediniz giririm, olmasın. <gülüyor> Allah'ınız <gülüyor> sağ olsun. Valla çok mutlu olduk. yani Toronto'nun en güzel saati 2.41 benim bildiğim. <gülüyor> Bağlı. Yani o oradan Ortalık, şey bizi sakin. yani. Sakin. Çok teşekkür Ne yapıyorsunuz orada? Ne ya, çalışıyorsunuz? Çok... Sizi bu saate kadar çalıştıranlar utansın öncelikle. Ya, her aradığımda aynı şeyleri soruyorsunuz ama ya. Ama siz de hep bu saate <gülüyor> şey yapıyorsunuz. Ben <gülüyor> sizin bu saate kadar ayakta kalmanıza gönlüm razı değil. Değişik bir şey soralım o zaman. Bir dakika. Şimdi cevap <gülüyor> Yok, vermeyin. Madenciyim ben madenci. Toronto Maden'in Tamam hatırladık çalışalım. ya. Daha önce de sormuştuk <gülüyor> bu soruyu. Maden tamam. geceleri çalışıyor. <gülüyor> hafriyatçı yani. Aslında. Nasılsınız diye de sormuştuk. Onu, onu derim, da onu sormuştuk. Onu da sormuştuk. İyiyim <gülüyor> demiştim. Ne sorabiliyoruz? Nasıl? Hayatınızda bir değişiklik var mı? Ya valla özlüyorum ya Türkiye'yi sizleri. Burada özlediğiniz Ama özel, özel e, birisi var e, mı? E, özel ben alırsa eğer yani bilin ki ben hiç kaçırmadan podcastlerinizi takip ediyorum. Yani özel ne yapıyor demeyin. Ben her daim buradayım. <gülüyor> De bizim, tamam. Biz de size güvenerek yapıyoruz zaten. Özer on. Türkiye'de özellikle özlediğiniz birisi var mı? E, annem, kardeşim, akrabalarım. Ankara'dalar canım. mı? İzmir. İzmir'de. Başka var mı özel birisi? Özel birisi var mı? Şimdi Hayır. Toronto burada yanımda olsaydı Toronto, Toronto, Toronto, Toronto diye dolaşırdık <gülüyor> dediğiniz birisi var mı? <gülüyor> Ay yok ama şimdi hiç aklıma düşüreceksiniz böyle sorduk. <gülüyor> <Kim>, yani düşse <gülüyor> kim düşer mesela? Kim düşer? <gülüyor> Single ben, single. Single. Buradan yes. Oraya giderken birisinden ayrıldınız mı? Yalnız biliyorsun ben Toronto'ya gidiyorum bu ilişki burada bitiyor falan diye ayrıldınız mı birinden Özen Ya yok ben evliydim eşimle beraber geldim Hı -hı. ama eşimle burada ayrıldım. Orada ayrıl maddene gömdünüz bıraktınız mı? <gülüyor> saat farkından dolayı bence. <gülüyor> bence de yani evet. Yani ilişkiye saat farkı <gülüyor> zarar vermiş. Bunları daha önce sormamıştık değil mi Özel Hanım? Özel yani... hayatıma da girmemiştik. İyi, ha, i̇yi o zaman o, bu konuya girmemiş. Güzel özel var. hayatınızda gerçekten de şeymiş yani ilgi çekici bir özel hayatınız var. Geceleri evet. geç saatlere kadar çalışmanız mı acaba bunda etkili oldu? Ne oldu? Yani bilemeyeceğim. Yok aslında... Um... Ne kadar oradasınız Özel Hanım? <gülüyor> ne kadar oradasınız belli mi? Yoksa yedi, orada mısınız? Hep? Yedi, yok 7 yıldır buradayım ben. Ee, yok, kaza kaza bitiremediniz Toronto'yu anladığım kadarıyla. <gülüyor> um, herhalde de buradayım. Orada mı kalacaksınız evet. bundan sonra? Öyle görünüyor çünkü bir çocuğumuz var. Aa, ee, ne güzel, ne kadar güzel. Evet, çocuğumuzu işte babadan ayırmamak için babası da burada olduğu için işte hayatımıza böyle ya, devam, devam edeceğiz. Adı ne? Böyle geceleri ne, görüşeceğiz canım. o zaman sizde. Kızım adı Ada. Adı ada koydunuz. Evet. Çok güzel Toronto, Toronto. <gülüyor> <gülüyor> Geleneksel Toronto ismidir adam. Ya Çocuklar. Hep böyle Kuzey Amerika'ya geldiğiniz zaman demiştim işte Toronto'ya da uğrayın evet. bakın burada. Kuzey Amerika'ya e, geldiğinizde baya... biz de bayağı biz ancak bitiremiyoruz. Dünya yeme. çünkü büyük biliyorsunuz. Geçen mühyeye gittik mesela orada <gülüyor> konuştuk Kuzey Amerika'ya da mı gitsek diye. Mesela <gülüyor> <Bu kadar> gelmişken. <gülüyor> Vallahi var planlarda ya. Var var. Yani belki gelişim. şey yaparız. Grönland'a gittiğimizde belki oradan bir geçeriz oradan. Geçebiliriz neden olmasın yani? Çünkü geçen de biz gizli hedef oynuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> orada bir Alaska durumu geldi. Ege <gülüyor> geldi biliyorum ben. Ege geldi. Ege mi geldi? Ben evet. geldim orada maden tetkikleri için bulundum. Ege ne Ama uğrayamadık Özen Hanım'a. Sözümüz olsun. Sözümüz olsun. Özel hanım. Kesin kesin geldiğimizde haberiniz olacak, tamam mı? Buradan istediğiniz bir şey var mı? Olur da ansızın gelirsek. Özlediğiniz bir şey, zeytin olur, zeytinyağı olur, ne bileyim, bir şey yönlendirme yok. Yok yönlendirme. yani hani. Hepsi var burada. Hepsini buluyoruz. Sizin buradan istediğiniz bir şey var mı? Ne madeninde çalışıyordunuz? daha önce de sormuştunuz Ama size hep sorduğumuz soruları bizim yüzümüze vuruyorsunuz. Unutmuşsunuz. Aynen yani, 2-3 senedir Toronto'dayım. Daha önce böyle kutuplara yakın bir yerde bir nikel madeninde çalışıyordum. Nikel altında. madeni yaban bir madenmiş. Şimdi daha güzel bir maden mi? Şimdi ben artık her taraf yani e, ofisten çalışıyorum ama değişik ülkelerdeki değişik madenlere servis verebiliyorum mesela. Altın e, madeni var mı elinizin altında? Altın var. Altın e, var. Geçen sefer sorduğunuzda proje'm Tanzanya'daydı. Şimdi Peru'da. Onu sormadan <gülüyor> o... cevapladınız yani. <gülüyor> Allah Allah sağ olun. O da güzel bir güzellik oldu. Ben yani şöyle söyleyeyim, nerede ne maden varsa her tür işiniz gördü Her şeyi yaparım diyor. Maden konusunda sıkıntı yaşamazsınız <gülüyor> diye buradan bize açık çek verdi. Özellikle buradan selam söylemek istediğiniz birileri var mı hazır bağlanmışken? anneniz, aileniz, akrabalarınızı aldık başka. <gülüyor> Hususi size zaten. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz <gülüyor> vallahi hakikaten çok Çok zarisiniz. mutlu olduk. Sağ efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. ben yine böyle bir sabahladığımız bir gece olursa bu bekliyoruz Biz ben zaten ben sorduğumuz ben soruları yapayım. yazdık. Aynıları da sorarız. <gülüyor> sizin için de zorluk olmaz yani. Hemen şak diye cevap verirsiniz. Bayramınız da kutlu olsun ya ya bayramınız, bayramınız da bayramınız kutlu olsun adayı da öpüyoruz. Hoşçakalın Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Gitmen önce bir kez daha kutluyoruz sevgili dinleyiciler Ve değinmediğimiz bir konu var mı diye Şöyle bir birbirimize bakıyoruz Son dakika bakıyoruz. Son dakika Gerişmesi gelişmesi var mı? <gülüyor> düzeltmesi diyecek. Olaylar var mı? 23 Nisan'la ilgili herhangi bir sıkıntı var mı hocam? Olaylar yok bakıyorum. Huzur içinde 23 Nisan'ımızı kutluyor muyuz? Bir sıkıntı var Dur, mı? Havai fişek kutlaması. eski Akşam. evimizden ne güzel biz evet seyrediyorduk ya, ya. önünde eskiden valla güzel bir havai fişek gösterisi olurdu. Gerçi o da biraz bana yavan bir gösteri çeşidi gibi geliyor. Havai fişek mi? güzel de hani böyle bir hem atmosferi kirletiyorsun hem böyle bir bir süre sonra 3 dakika sonra esprisi kaldı bak bak, bak nasıl öyle patladı. Öyle de şimdi 4 Temmuz'u nasıl patladı. 4 Temmuz'da ben Amerika'daydım ya geçen sene. Evet. Fenomenal yani, phenomenal, phenomenal, phenomenal diyerek yani ne kadar uzun süre insanların etkilenebileceğini. Havai fişekten daha eğlenceli ya. O havai fişekten neşvelenen insanları izlemek. İşte havai Ama inanarak iz, izle yani. Size adam. bir neşve veriyor mu? Yani havai fişek mi? Evet. Daha güzel bir şey yok dünya. Çünkü sen sesini veriyor... duyuyorsun. Nasıl patlayacağı konusunda hiçbir fikrin yok. Bana Saatlerce seyredeyim. Acaba böyle şey mi? Böyle yıldızı odarak mı düşecek? Ya da ona. böyle çok büyük bir şey bekliyorsun da puf bir de pıf onların şey, şey olanları var. Sonra patlıyor ondan sonra patlayanlar bir daha kendileri patlıyor. Patlayanların içinden patlayanları diyorsun. Sürprizlerle dolu bir şey ya havai fişek. Ama yine de bir süresi var. Evet. Benim, benim, en... için, benim için bir süresi var. Benim için süresi de 45 dakikayı açtığında biraz sıkıcı. Çünkü yani boyunması da zor. Böyle havaya bakarak seyretmen gerekir. 4 gereken. Temmuz'da 4 saate yakın havai fişek gösteriyor. Ya arkadaş ne, ne havai fişek öh. patlatmışlar ya. Ne havai fişek patlatmışlar. Uyanadım. Kamyon kamyon havai fişek patlatmışlar Akşam ya. Akşam başladı sahıra kadar hadi <gülüyor> çocuklar. Ki Amerika'da düşündüm yani. Dijinin <gülüyor> yani kaç saat olduğunu En acıklı şey de şimdi yeni evimizde yaşadığımız durumu. Havai fişeğin sesini duyuyorsun ama... <gülüyor> Nerede patladığını bilmiyorsun. O çok sıkıcı yani. <gülüyor> Patlıyor böyle bir heyecanlı çıkıyorsun canlara. Sağa sola bakıyorsun falan. Orada mı acaba? Nereye Senin nereye bakıyorsun sen? panoramik bir şeyde görüntüsü Siz de var. Oradaki otele falan bakıyor. İşte düğün zamanında evet. şey oluyor. Ben, düğünde de yani zaten zayıf oluyor. Masrafları biraz. çok olduğunda iki tane hani dostlar havai fişekte görsün diye atıyorlar. Ama Halbuki orada hiç düğünde de acımayacaksın. Çünkü akılda kalan bir o. Davetlilere sorsan aslında burada tavuk mu yemek istiyorsunuz yoksa... Havai fişek mi? Beş tane daha mı atalım? Tavuğu havai. her yerde yersin ama Tabii. havai, havai fişek her yerde sevdemezsin. Burada eğlenecek çiftleri... Tavukla havai fişek oluyor da etle beraber o şey oluyor. Gelin damat girerken e, yere konan meşaleler var ya. Ha, soğuk Hı -hı. meşaleler. Volkan. Soğuk, Volkan, e, Volkan daha soğuk meşale ne ya Ya işte o yani sıcak ateşi yok onun öyle bir şey var derler. Soğuk meşale diyorlar ne bileyim Oktay. Öyle mi deniyor? Öyle, Hiç öyle Soğuk meşale ne alırsınız efendim? <gülüyor> sıcak soğuk <gülüyor> meşalelerimizle hizmetimizdeyiz. Dört tane ondan koy, koyacak. Et istiyorsan ona razı olacaksın abi. Öyle vallahi hakikaten. Zaten fakir düğünde en fazla kız kaçıran. Bitti gitti işte. Ne oldu? Evlendik. coşkuyla da yaşadık mı? Yaşadık. Abi, şey, efekti yapamadığımız için kız kaçıranla Sen idare efekti edin sevgili <gülüyor> bugün. <gülüyor> Bugünlük bu kadar olsun. Sevgili dinleyiciler bayramınızı bir kez daha kutluyoruz. Yarın sabah görüşme dileğiyle hepinize veda ediyoruz. Havalı da bir şarkıyla hoşçakalın.